Selamlar, selamlar, selamlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok, çok iyilermiş. İyi dediğinize duyar gibiyim. <gülüyor> Neden iyisiniz? Çünkü ikimize ikimiz dinliyorsunuz. Yeni bölümü. Aynen öyle. Dokuzuncu bölüm. Ye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle insanlar tuttuk biz arkadaşlar. <gülüyor> bizim bir şakşakçılarımız oldular. Tabii arkadaydı. Bunlar var. Aynen. Yani <gülüyor> bizim... Çok sevindiren gelişmeler var bu aga Nasıl? Takipçilerimiz atmış. Ha evet öyle bir şey olmuş. Bir anda bir jump olmuş takipçilerimiz. Evet sayısını. Spotify'da inanılmaz bir ikimize ikimiz furyası. Nedir acaba? Spotify'da kasıp kanlılıyor. <gülüyor> Ama you... baktığın zaman Twitter'a evet, falan boş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar neredesiniz ya? ya? Acaba biri bot mu attı? <gülüyor> evet diye düşünmüyor değiliz. Hayır şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Spotify'da bir tane parmak hareketi de follow'a basıyorsunuz. Eliniz mi yoruluyor? Twitter'a girdiğinde ikimize ikimiz yazıp onu da takip et. Evet. Instagram'a girdiğinde ikimize ikimiz podcast yazıp onu da takip et. Ama ben mesela şimdi şey olsam abi ben hiç tanımıyorum böyle. Ha. Dinledim. Tamam hadi Twitter'a girdim yazdım ikimize ikimiz. YouTube'a girdim yazdım. Hı. Oğlum ben şeye girdiğim zaman, Instagram'a girdiğim zaman ikimize ikimiz yazacağım. Bir de podcast yazacağım da çıkacağım. Evet. Biraz <gülüyor> kötü bir isim. <gülüyor> Yazmam yani. Aynen. Ama yazarsanız seviniriz. Çünkü ama Twitter ve Instagram'da da güzel mizah yapıyoruz. Haberiniz olsun. Öyle mi? Tabii tabii. Hayır, Her buyuruz. postumuzda bir kalite var. Bir kalite. Yani bir kalite var yani. Evet. İnsanları yani, tutuyoruz yani. Tabii tabii. Güzel. Yani insanlar bugüne kadar boş şeylere gülüyorlarmış. Ben bunu bizi gördükten sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz çünkü çok kaliteliyiz yani. Acayip. <gülüyor> ha, bunu nasıl kaldıracaklar ben de biliyorum yani, ama. Yani mizah şov. Tabii tabii. Güzel. Tam olarak öyle. Okey. Ama aynı zamanda şimdi insanlar bunu takip etsin... Twitter'ı, Instagram'ı neden istiyorum bir yandan da? Şunu da istiyorum. Bir yerden sonra kontent üretememeye başlayacağız. <gülüyor> Onlardan bir şey çıksın. Aynen öyle. Twitter'a ben anket açmak istiyorum. Sizce de konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Ve buna 5 kişi oy verirse olmaz. Zaten biz burada 2 kişi kararında görüyoruz yani. O yüzden hani Doğru. bizim bir slime podcast'ine dönüşmüyor biz için. <gülüyor> <gülüyor> ya Bunu bu arada, slime yapıyoruz. Evet duyuyorlar ya. zaten. Yerinde slime yapmak bence çok iyi. Evet, harika bir fikir. <gülüyor> ya Sen de şu memeni kapat kimse görmüyor. <gülüyor> Onda açık durma. <gülüyor> Sadece biz görüyoruz. <gülüyor> yani böyle bir kanal olmamızı istemiyorsanız lütfen evet. Twitter'dan falan takip edin ki bizim hani kontentlerimizde sizin de bir söz sözünüz olsun. Yani ya bir yoksa de, biz çok büyük saçmalayabiliriz. Evet, çok kötü şeyler de yapabiliriz yani. yani burada 30 saat böyle işte kabak tarifi falan verebilirim yani ve dinlemek zorunda kalırsınız çünkü çok iyi olduğumuz için dinleyeceksin. Gerçekten çok iyi boş yaparım yani bu arada. Tabi tabi ben de boş yapamayacağım öldürürüm yani yok ederim. Zaten bütün ikimiz ikimiz formatı da <gülüyor> zaten. En iyi boş yapmak üzere. Bu işimiz komular yani. Aynen. boş işimiz. Hiç böyle iş gücü olmayan insanları dinletmek değil mi bu? Ne yaptın bu arada nasıl gidiyor geçiyor günlerin? Böyle bir genel bir seni tanıyalım. Evet. <gülüyor> Abi nasıl olsun işte spor, podcast. Spor mu? Tabii tabii fitnessa bu... gidiyorum ya. <gülüyor> Şu an öğrendiğim bir şey bu. Evet tabii fitnessa gidiyorum. Fitness'ta bizim rakip podcastlerimizi dinleyip acaba bunları nasıl tabutlarına -çakarız, çivi çakarız diye. Güzel. Tabii kasıyorum. Güzel. O yüzden her follow yani şeylere bir çekiç, tabutlarına bir çekiç e, kimlerin olduğunu <gülüyor> evet. söylemek istemiyorum. Okay. Ama en çok dinleyen podcastlere bakarsanız ta onların yani. <gülüyor> Okay, peki o zaman bugün, e, bugün ne yapıyoruz? Ve bugün, bugün evet. Şimdi bu da yine benim hayatımla ilgili. Bu benim bir projemdi. Hı -hı. Bu projeye ben geliştim. Hı -hı. Allah belam verdi. Evet, <gülüyor> o, yani. o gün bugündür ben güzel müzik dinleyemiyorum. Bu senin sapıklığın. Tabii tabii bu benim bayağı sadomozom. Yani evet, bunun başka danışması Metal Storm diye bir site var. Metal Storm.net. Evet. Bu sitede e, giren, işte bu sitenin üyesi olan bir takım sapık insanlar. Evet. Onlar gerçekten iyi insanlar değil. Bir çoğu en azından. Evet çoğu yani albümlere, dinledikleri albümlere oy vermişler. Bu verilen oyları göre de Metal Storm'un Top 200 yani en iyi 200 metal albümü diye bir liste oluşmuş. Evet. Şimdi. Hepinizin kulağınız... Ne... <gülüyor> Neyse şimdiden böyle başlamak istemiyorum ama birazdan neler dinlediğimi anlatınca... Hani anlayacaksın benim <gülüyor> ne evet, bu kadar ediyorum, kızgın ediyorum. olduğumu. <gülüyor> fark ediyorum. Hani bir derdim var anladın mı? <gülüyor> bu arada hepiniz hoş geldiniz. Twitch'ten gelenler de hoş geldi. Gelmeyenler YouTube'dan de, gelenler de hoş geldi. De. YouTube'dan gelenler de. Bu arada YouTube'da e, şeyde Kadıköy'de yaptığımız marketing bir bir de bir trigger bulmuş. Kendini gör gel şöyle. Evet. Bizi trigger etmiş. Evet Kadıköy'ü yok eden adamlar biziz. Lütfen Kadıköy'ü okutup follow'a basın. Adama hasret mi? <gülüyor> Onları biz boşu yazmadık. Kaç para al onlar biliyor musun? <gülüyor> biz sticker yapıştırmanın en kötüü açamaması. Açılmaması ya. Yani alıyorsun bin tane işte 500 tane sticker da onu oradan açıp yapıştırana kadar Abi. ömür geçiyor yani. Ya bize yani tırnak olarak hizmet etmek isteyen bir insan varsa para falan vermiyoruz. Lütfen kölemiz olun yani. <gülüyor> Bunu istiyoruz. Neyse bu şu an biz Top 200 yani en iyi 200 metal albümünün ilk yüzünden bahsedeceğiz sadece. Evet. Çünkü çok uzun. Yani sondan. Ya yani son evet, evet, evet. 200'den 100'e kadar ineceğiz yani. Bir sonra yani bu bittiği zaman bu proje ben şu an 96'larda falanım. Hı hı. Bu projeyi arada ben zaman... dinlemiyorum çünkü benim kendime bir saygım var. Evet, kesinlikle öyle değil mi? Yani bunun yani <gülüyor> kulağı olan insan dinlemez evet. ama müzik kullanan falan bahsetmiyorum. Literally Herhangi... kulağa sahip olan yani evet, fiziksel olarak bir kulağı olan biz bu müzikleri dinlemezler. Yani. <gülüyor> o yüzden e, Şimdi son, son 100 kaldı yani. O yüzden biraz daha rahatım ama hala müzikler iyileşmiyor. Evet. Neden olduğunu anlamadım. Ben galiba metal sevmiyormuş <gülüyor> galiba. Yani Ben metalci sanıyorum. Yani çünkü hani metali öyle bir e, şeyle başlarsan metal dinlemeye. Böyle bir listeyle başlarsan metal dinlemeyi gerçekten sevmeyebilirsin. Abi. Tabii tabii bıkabilirsin yani. Yılabilirsin. Ciddi yani zor şeyler var. Tabii. <gülüyor> yani kaldırmasız güç şeyler var yani. Evet. Psikolojik kaldırmıyor yeterince. <gülüyor> o yüzden de. Şimdi listemize ta 200'den başlayabiliriz. Ha bu arada abi. bir bilgi vereyim. Burada tabii insanlara devamlı oy verdiği için liste burada değişiyor. değişiyor. Yani. Evet. Tabii ben de hepsini sabık gibi döne döne dinlemiyorum. Ya hoş hani... şey yaparsın ama. Ha ilk 200'de bir ilerleyene kadar bir süre yaptım. Bir, birkaç albümü birkaç kez dedim. Sonra listeden düştü ben tekrar dinledim hmm. yeni gelenleri falan filan. Neyse dedim ki ben en sonunda bu listeyi bir evet. Ya Bir dondurayım. Benim listem olsun bu. Onları Aha. dinleyeyim sadece. Şu an yani listeğe gidip bakarsanız benim listemden farklı. 200. albüm yani falan. değişiyor mi? her gün değişiyor. Evet. Şimdi 200. albüm abi. Gayet güzel başlamışız. Bak. Abi Bruce Dickinson. Bruce Dickinson'ın kendi solo kariyerinden The Chemical Wedding. Ya gayet güzel bir abi Ben de biliyorum. Tam temiz bir abi albüm. Abi. Yani nasıl diyeyim? Böyle ayılmayacak, susu var. Sana 200 tane metal albüm yap. 200. <gülüyor> ne olur? Belki dersin. Dersin yani. Hani şey, rast olmazacağım bir albüm. Çok abes evet. Çok abes bir albüm değil. Okey dersi yani. Ondan sonra bir tık böyle şey bir albüme geliyoruz. Trees of Eternity diye bir grup Hiç, hiç duymadım. Gerçekten işte hiç duymadım. Albümün adı da Hour of, of the Nightingale. Nightingale. Evet. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla ben bir yandan yorumlarıma bakıyorum. Çünkü bakmak zorundayım. 200 albüm dinledim. Dile kolay. <gülüyor> 3 ay fazla söndü. <gülüyor> bu arada bu yayının takibine basmazsanız artık yuh yani ya. ya yani. Şu kulaklar var ya kanadı kanadı. Ya sizin için neler yapıyorum. Sırf siz... <gülüyor> Kendi sapıklığı değil de. Tabii tabii yok. Heh. High of the Nightingale. Abi. Şimdi ilk 200'ün ben hani bu Aha. 200 çok dönüyor dedim ya. Hani tekrar tekrar aynı <gülüyor> albime dedim birkaç kere dedim ya. O kadar da ben bayağı brutal dinledim. Brutal vokal. E, Bunlar da dinledim. brutal mi? Heh. Threes, Threes of Hitorny'ta değil işte. Ha. O yüzden orada <gülüyor> bir rahatladım. <arda> <gülüyor> Kısaca gotik metal yapıyorlar. Hı -hı. Vasat. <gülüyor> i̇şte ben buna şey demişim. Bu grup ancak şey olur. Mesela Türkiye'de bu grubun bir şeyi olsa, muadil olsa, Şemlen Ferah'la Teoman'ın bir grup kurduğunu düşün. O Çok çirkinmiş. <gülüyor> böyle bir grup var. <gülüyor> Three böyle bir grup. Yani çirkin, çirkin. Böyle, ne bileyim, işte 12 yaşındaki kızlara hitap ediyor falan, hmm. böyle bir grup yani. Rahatsız bir grup. Evet. Tabii tabii. Ondan sonra kadının sesi harika, adamın sesi bok gibi ama adam ısrarla ben şarkı söyleyeceğim demi. <gülüyor> Yani grubu kurduk ama bundan beraber para kazanıyoruz. Ben de şaka söyleyeceğim lan falan yapmış adam böyle. Kadında ey falan büyük ihtimal. E, bu nereli bir grup biliyor musun? Bilmiyorsun büyük ihtimalle. Ya biliyordum da şu an yok. Onu yazmamışım. Çok da demek ki önemli <gülüyor> değil. Evet. Aynen öyle. Şimdi 198 numarada bir hepsi. Gerçekten inanılmaz bir albüm geliyor. Yani 198'de olmasını kaldıramayacağım evet, bir albüm geliyor. Ciddi bir albüm. Evet. White Snake'in kendi adını taşıyan White Snake albümü. albümü. Yani nasıl diyeyim? Kıvır değil oldu. <gülüyor> E yani dinlerken böyle evet. hani yaşlar sel. Zaten bildiğin de bir albüm Tabii ama tekrar da karşıda. Tabii dinledim. Böyle hoşuma gitti. Zaten kaç puan, ha bu arada ben bu albümlerin hepsine 10 üzerinden puan verdim. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bu Rustic Insiders bölümüne onun üzerinden 8 verdim. Temiz. Trees of Eternity'nin House of the Nightingale albümü 6 almış. Vasat şerefsizler. <gülüyor> Ondan sonra yani o kitaba bırakın abi demek Geç alamıyorsunuz. Evet. Permanent <gülüyor> Waves'i de bayağı iyi almış sanırım. Bu, bu arada. arada dur dur ona geleceğiz. Öyle mi? Va yani o ciddi bir albüm bu arada. White Sneakin White Sneakin abi bir dokuz çıktı. Şimdi bu arada mesela White Sneakin White Sneakin abi albümüne... 10 verebildiğin var. Ben bu arada bu skalayı çok merak ediyorum. Heh, bak şimdi bir, Şimdi onu anlatacağım evet. Bir puan verirken abi bir şeye Hı -hı. yani hani işte kafandan bir albüme, bir filme, kafandan biri puan verirken Hı -hı. bir şeye 9 demekle 10 demek arasında hani kusursuz demek ya o. Evet. He yani her şeyime hitap ediyor. Aynen. Hiçbir e, falsız fa şey yok, evet, yani, falsız aynen. yok yani burada 10 verdiğim ben görmedim. 10 verdiğim yok. Çünkü 10. Yani evet artık ilk yüzde sakladım yani. İlk yüzde birlerine vereceğim ama hani onu kim alacak çok merak ediyorum. Anladım. <gülüyor> Ondan sonra ve bu arada he ben bu arada işte Uğurcanlarla olan bu, bu arada bir önceki yayınımızı dinleyenler Uğurcanların kim olduğunu bilir. Bizim grubumuzun üyeleri. Orpheus grubunun. Evet. Ondan sonra işte Twitter'dan falan takip ederseniz bunlara ben size şerefsizler diye kızıyor, <gülüyor> diye izleyiciler Ondan sonra neyse e falan anlatıyorum. Acayip ne linçler yiyorum biliyor musun? Birine 9 veriyorum. Nasıl 9 olur bu? Kasa 10 değil bilmem falan. Ve bayağı fanboy linci yiyorum yani deli gibi. Vice 9 vermekle. Yok Vice 9 e vermemi kabul ettiler. Bence bu kabul edilebilir de yani. Hı. Ya, ya çünkü, çok izleyicinin da. Evet. Yani şöyle bak benim için 9'la 10 arasında aslında inanılmaz bir fark yok. Ya benim 9 verdiğim albüm hakikaten müthiş bir albümdü yani. E, herhalde. Yani hiç tartışmasız tartışması yok yani. Benim. Tabii ki. Ama onu yani böyle şey yani artık her şarkının her notasında böyle ben delireceğim yani anladın mı? Değil mi? Eargasm. Dek... Evet evet ear gazım yaşayacağım yani onu istiyorum. Yani diyeceğim ki şu kulağıma... Wow sürekli böyle bir evet, inlen olsun. Tabii tabii. Evet, yani devamlı böyle yerler zırıl zırıl. Paçalarımı açacak istiyorum yani anladın mı? Zırıl zırıl olayım istiyorum yani. Ha bu albümde beni zırıl zırıl eden şarkılar var. Tabii ki de. Ama hepsi değil. Anladım. Yani bir iki tanesi tamam süper şarkı diyorsun ama zırıl zırıl da etmiyor. Anladım. Ondan sonra şimdi 197 numara Russian Permanent Waves albürü. Evet. 9 aldı bu da. Evet. Müthiş bir albüm. Ama evet. şöyle bir şey var. Kesinlikle metal değil. Değil değil. Ben de burada arada Rush'ı biliyorum da Hı -hı. yani bu, bu albümü de biliyorum. Evet. Ama bir yani bu metal 200 listesi biraz da şey bir liste ya. Böyle tartışmalı bir liste yani. Tabii tabii. Her, her albüm metal değil yani. Ya üstte lezzetler falan da var. E, evet evet. Nasıl metal... Tabii canım yani aynen öyle. Hani metalin e yakın albümleri de var. Grup, lezzetli Me mi? Ha. Senden de lenciyecek ama geliyor. En sev, yani <gülüyor> bu arada bu benim şeyimdir tartışmalı tartış. Muytayım <gülüyor> açık bir şey değil yani benim He. için bu. Ne bu şey, lezzetli yani? <gülüyor> Üç verdim bir albümüne de falan diyor bir burada. Aha <gülüyor> öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Yayın bitiyor arkadaşlar ben onuza özledim. İkimiz de kafasını atıyorsunuz. <gülüyor> yani. Neyse, günşim permanent'teyiz abi. Müthiş bir albüm. Herkese tavsiye ediyorum. Müzisyenlik akıyor. Çalmaya gelmişler ya. Öyle mi? <gülüyor> tabii tabii. Ya, bu adamın şakası yok. Bir Oynamayı bilmemiş aslında diyor ya. Güzel. O yüzden dinleyebilseniz ama kesinlikle metal değil. Hard rock denebilir ve müzisyenlik atsafa da. Ondan sonra geliyoruz 196'ya. 196'da benim çilem yeri dönüyor. <gülüyor> Negro'ga Bunget. Hayatımda ilk defa duydu. Evet, ben de şu an duyuyorum. Karpatların Immortal'ı diyebiliriz. <gülüyor> Direk bu yani. Karpatların ortada Black metal yapıyorlar. Om diye bir albüm. Benden kaç almış? 6 almış. Baya iyi. Bir black metal albümünün benden 6 alması helal olsun yani. Demek ki yaralar hakikaten bir şeyler yakalamışlar. Abi ben şeyi anlamıyorum. Yani hani işte milyonlarca grup var. Milyonlarca evet. albüm var. Aha. Senin bu e, 200 listesinde çok beğendiğin bir sürü albüm, evet. Tabii i̇şte yani... ha, albüm gibi, var. Evet. Tabi canım. İşte Black Permanent Ways'in Mesela evet. Yani bu albümlerin bu listeye girmesi yani tabii ki de şaka gibi değil mi? Bilmediğiniz bir sürü grup var bu arada. Yani okey. Çok tabii. seveceğimiz de gruplar vardır ama. Aynen. Şimdi işte mesela bazı gruplar var işte Deathspell Lord, falan Spell, gibi falan. Tabii Deathspell Lord'u zaten onu baya konuşacağız. Tabii tabii. Ee, ama yani çok anlam da veremiyorum. E, yani sallıyorum. veremiyorum. Nereden ne bu bütün da? Hani bir an şey falan da düşünüyorum. Hani acaba Rumen Altıda Türk halkı gibi böyle bir şey bulunca açılıyor. Evet falan, yani ne tamam. diye ne bu kaballığına mı yazdılar? Bir şey yolu. olmaz mıydı ya burada bizim <gülüyor> Türk gruplardan? Olurdu tabii. Pentagram tabiiyle <gülüyor> tabi, geldi. Şey Hayku girdiğim. Valf. Wow. Tabii tabii girdi de onlar geldi. Yani. <gülüyor> Duman eni 100 metre. Döntemeyi burada koymuşlar değil mi? En iyi 200 albüm. Rummenler geliyor hayırdır mekanı sahibi geldi mi? Taptığı aldırıp metal albümde çıkıyor. Saçmalı. Orada bovalimler falan var böyle. Tabi tabi. Ama sonra neyse Nekuka Munget Rumence bilek metal yapıyor abi yani kafayı yemişseniz dinleyin. Ya Rummen değilsen niye dinlersin burada yani. Tabi tabi bilmiyorum. Asla. Hani brutal vokal leş. Rumence müzik <gülüyor> ama hani arada kemanlar memanlar koydular diye altı verdim hatırlıyorum. Ondan sonra abi geliyoruz Edge of diye. Edge of Sanity'i Crimson 2 diye bir albümü. Aha. Şimdi bak sanki Crimson albümü çok iyiymiş gibi. <gülüyor> bir de Crimson 2'yu çıkarmışlar. Hani bu Recep'e diyeyim 5 tanesini yapmak gibi bir şey. <gülüyor> evet, <abi. gülüyor> Lan Crimson albümü ne ki? Zaten Crimson <gülüyor> 2'yu <gülüyor> çıkartıyorsun. Altı buçuk almış benden yine fena almamış. Hafif böyle trash tadı olduğu için vermişim ha, sen, büyük ihtimal. Ama yani işte biz çocukumuzdan beri trashi sevdiğimiz için. Tabii tabii. Ama yani var. yine de böyle bürütel vokalin asıldığı, yani hayvan gibi yüklenildiği bir şey, bir albüm. Ondan sonra o yüzden sonra de çok da, öyle şey bir albüm değil. Ondan sonra benim taktığım bir grup var abi. Heh kim acaba? Slayer. Hastasısıyım diyorsun. Hayır hayır taktın <gülüyor> derken çok <gülüyor> anlam veremedi. Bu arada of <gülüyor> de şey yapıyormuş. E, Melodik Death Metal yapıyormuş. Aha. Öyle işte yani klasik leş bürüten bir, bir şey yani siz biliyorsunuz. Yani kafasızken. Evet efendimiz. aynen öyle. 194 numarada Slayer South of Heaven'a geliyoruz. Hani Slayer evet. South, bir, şey, bir şey soracağım Şimdi, bu arada. Kusura bakma Slayer benim kırmızı çizgim. <gülüyor> <gülüyor> sen bu listede yani bu e, challenge yaparken kendime hı hı. başka Slayer abimle karşılaştın mı? Karşılaşmadım daha ilk yüzde karşılaşacağım. İlk yüzde var. var. Okey. Çünkü e, Slayer zaten yani bu tamamıyla sen benim. Çok kişisel bir görüşüm. Evet. Şu an Slayer fanlarından korkarak bunu da söylüyorsun değil mi? Ya, tabii tabii. <gülüyor> ee, Abi Slayer biraz şey değil mi ya? O Slayer overrated abi gelecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Slayer biraz böyle şey işte. hani Şey. Ne ya? Abi çok karman çorman böyle hani jarnasının çok net olmadığı. Mesela işte çok brutal dead falan filandır biliyorum. <gülüyor> Ama yani Slayer'ın yapmaya çalıştığı şey böyle biraz arada kalmıştık. Evet. öyle bir Trace sound'u, belki de bir Aha. üstüne işte Keriking'in işte solularının güzelliğinden doğa ortaya çıkan bir belki ne dersin lan bilmiyorum, hevim mi dersin? Ya biraz disharmonik mideler. Bir evet. Onu evet. kullanıyorlar. Mesela solularında da çok öyle şeyler var. Solularında böyle uyyi evet, uyyi evet, evet, diye fazla böyle ya ama seninle rahatsız etmiyor çok fazla. Bateristleri zaten hayvan ya, gibi. Ya benim Slayer'ın sızdan kesin de bateristinde kıskandığın için Slayer'a kesiyor. Şey. Hiç alakası. Hiç <gülüyor> alakası <gülüyor> <gülüyor> Benim Slayer'da biraz şöyle bir sıkıntım var abi. Ya bu benim geçmişime dayanan çok böyle bir personal bir hikaye. Sıhırla ilgili nasıl bir travma var <gülüyor> acaba çok merak <gülüyor> ettim. 6 yaşında shaking <gülüyor> beni elledi falan. bir şey. şöyle, <gülüyor> abi, benim müzik listelerim vardı böyle. He. Küçükken, ilkokul, ortaokuldayken lisedeyken. Evet. falan. Ben genelde bunları işte listeliyip böyle yani daha doğrusu Karman Çorman MP3 player'imden kulaklığımı hmm. takıp gece öyle yatardım. Hmm. Ve böyle gayet chill bir şekilde uyurken gecenin slayer. gördüğünde Slayer'e <gülüyor> <diye> girerdi ve <gülüyor> Sana ben altına işerek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, altımı içerek uyanırdım. Hayır altım. Anne diye böyle... O zamanlardan beri Slayer'a bir şeyim var. Bir kurulmuşum var. herhalde evet. bilmiyorum. İstanbul'a geldiklerinde de mesela konserde... Evet. Arkalardaydım hani çok hmm. muhatap olmak istemedim. Evet evet. Ya çünkü seni görsene de biraz hani evet. moralim bozulacaktı. Galiba. Sen onlara laf edecektin Galiba evet. <gülüyor> Yani Slayer öyle bir grup ya. Gitar soundları falan herkesin seveceği soundlar değil. Evet, biraz sert mi denir ne ya bilmiyorum biraz farklı. Evet evet farklı. Ama sevendi çok var. Ha, ben bir de bu, bu South of Heaven'da evinde... benim de Slayer tişörtüm var. <gülüyor> tabii işte böyle de dönük <gülüyor> bir <bizzat. gülüyor> Neyse bu arada South of Heaven'ın da yani bunu Slayer fanlarına haber versek böyle bir şey olduğunu iki saatte on numara falan yaparlar herhalde. bunu böyle. On on on on batar. South of, of Heaven ciddiyetle alana biter. Aynen öyle. Ondan sonra neyse bu albümde tabii şeyler var. E, South of Heaven'la Live and Dead. Aha. İkisi en meşhur şarkıları. Onun dışında da güzel bir albüm. Ondan sonra geçiyoruz kaça? 193. Burge. Dimo Burger. Dimo Burger acayip seveni var. Yani gerçekten bu Abi, alemde ben çok Ben zaten şeyi çok anlamadım. Bunu daha ileride de basılır zaten diğer gruplara bahsedeyince. Abi çok değişik e, death metal black metal grup gruplarının Türkiye'de ciddi bir fan kitlesi var. Evet evet. Aynen öyle. Ya mesela seyircinin üstünde dalak doğrayan, falan <gülüyor> <bilek> metal grubu <gülüyor> çok kitlesi var. Benim. Evet, dalak ciğer doğrayan gruplar var. Evet. Mesela... da Orpheus falan. <gülüyor> <gülüyor> Bak mesela ben bu şeyleri biraz anlıyorum abi. Demi Borgir galiba biraz şeydim mi böyle? Hı -hı. İskandinav falan. Galiba ya, galiba öyle. Abi bunlar biraz böyle şey yapıyorlar. Melodik dead metal. Yani işte bir senfoni. Tabii, tabii tabii, evet, araya böyle bir şeyler, bir melodi, bir piyano. İşte bir klavye. Ya bunları ben aslında keman. şeyim, e, yani brutal vokali çok sevmesem de metalde ama bu tarz arkaya böyle senfonik şeyler girince yani daha doğrusu çok enstrüman girince işte hı. violinler, cellolar, evet, korlar falan. Evet, ben güçlendiğini düşünüyorum. Bayağı güçleniyor. Evet. Ya, güzel de hissettiriyor dinlerken, izlerken bu tarz şeyler. Hı hı. Ama sanırım, dibi bölgede baktığın zaman kaç almış benden? Sanırım beş almış. nasıl çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Yapamamışlar. <gülüyor> evet. Hani yani death metal jargasında bence iyi bir grup. Evet death metal. Ama evet. dinleyen için yani Doğru. ben beni yoruyor. Yani evet. şimdi bir de Entron Darkness Triumphant albümün Hı -hı. ismi. Evet. Ya albüm name ceneraydı? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> hani death ile ilgili bütün kelimeleri üç tane kelime seçip yan yana koymuşlar böyle şeydi. Sen bir kelime söyle. Enter. Entro, Sen bir kelime söyle. Darkness. İyi katalar o da yani. Bir kaza Triumph demiş böyle. Enter. <gülüyor> bu albümün adı böyle çıkmış. Triumph. Bu arada yani senfonik olarak iyi bir kelime. Evet evet tabi. <gülüyor> Triumph falan da geliyor. Böyle, ciddi geliyor. Ama saçmalık bir albümüse. Beş adamdan seviyor. Ne işte. dediğin gibi büyük terim albümü beni bu yoruyor. Melodic death metal de beni yoruyor yani. Ne Doğru. Evet. Ha, daha da düşük verdim kendi müzik zevkime yor ama hadi dedim. Yani var bak. Üzülmesin çocuklar. O <gülüyor> benim milyonlar dinliyor <gülüyor> kesinlikle. Milyonlar Şimdi 192'ye geliyoruz. kriptopsi O kadar bir fikrim yok ki so ben... Şu an sadece susuyorum. Abi. Bu puanı almayı başaran grubu Hı. ben saygı duyuyorum. Kaç puan almış? 2. puan. Evet. Yani sakat olman <gülüyor> Gerçekten hani bu kadar kötü bir grubu olman lazım ki hani böyle nasıl diyeyim gitarı kafa atarak falan çalıyor olman lazım ya. ya ha çok o kadar, kötü kadar diyorsun. Acayip kötüler. Non acayip kötü bir albüm. Yani çok üzgünüm. Bana hiç hitap etmiyor. Aha. Zaten yine Death de Metal. Ya ama ama. bir insanlar bunu almışlar 200'e koymuşlar. Tabii tabii 192'ye bir şekilde gelmiş. Artık nasıl bir bağlarımı yazdı. <gülüyor> yani ne yaptı gerçekten hiç bilmiyorum. Ya bu listede yani ilk 200'de e, en düşük alan iki albümden bir tanesi bu. satanlarda bir bir var. Onu da yakınız zaten. Deadspell'e onu Evet onu birazdan geleceğiz. Yani acayip karışık. Bak bateri ne yazmış biliyor musun yorumlarda? Bateri sanırım ahtapot aynı anda her şeye buluyor. <gülüyor> böyle <bir> bateri bateri <gülüyor> yani oluyor. Herhangi, bir... <gülüyor> <gülüyor> bir, bateri herhangi bir akış yok yani. Sadece asla asla. Aynen. Ondan sonra bürütel vokal saçmalıyor. Ya çok kötü. Her şey çok kötü ya. ya o kadar kötü bir ya Asla dinlemeyin. kırıp topsi so viral. Bak bir daha söylüyorum. Çünkü merak edip olan gerçekten ne bu kadar kötü olabilir diye <gülüyor> dinleyeniniz olacaktır. Sakın. Siz biliyorsunuz yani. Bence dinlemeyin. Evet 191'de Tristanya'ya geliyoruz. Widows Weeds. 7 almış, bayağı bravo. Baya yüksek, baya yüksek almış. Bravo, hakikaten. Tristanya biraz şey gibi, ben bu tipi Sanki burada severim. böyle metal şeyi gibi, otoritesi gibi, bravo, çok evet. iyi çocuklar. Aynen, yani ben nasıl diyeyim, ortaokuldan beri metal dinliyorum, <gülüyor> hani metedikayı falan dolumda sallarım, net. Böyle <gülüyor> ne <falan>. şey <gülüyor> anladım. Hani bu insanlar kim ki yani, bak. Ama geçen hafta Orpheus'un, biliyorsun Orpheus'un yayından sonra Orpheus kayıtlarını dinlerken ne kadar iyi müzik çaldığımızı da bütün dünyaya kanıtlamayacağız. Burada evet ya geçen hafta yayın bittikten sonra oturup bir saat iki saat biz Orpheus'un yani eski grubumuzun Hı. müziklerini dinledik. Efsaneymiş. Oğlum biz nasıl meşhur olmamışız. Kriptopsi gibi bir grupmuşuz olduk. İlki yüzümüz varmış yani onlar da kötü müzik yapıyor biz de kötü evet, müzik. Evet abi ben, ben aynı yani girerdim <gülüyor> bilgilerle. <gibi. gülüyor> Deadpool Omega'dan daha iyi müzik yaptığımızı ben iddia iyi derim. Birazdan <gülüyor> edeceğim yani. Ya bu arada eline getiren herhangi bir Deadpool Omega'dan daha iyi müzik yapıyorlar. <gülüyor> <O da bilmiyorum. gülüyor> Neyse Tristanya videosuyuz. Kısaca Epica'ya, Nantifish'e falan benzer bir grup. Bayan vokalli. Kadın vokalli pardon. Yani çok, ya, çok, bayan, aa, çok üzgünüm. O buradan siktir git. <gülüyor> çok üzgünüm ya. Şu an var ya yaşayamam. Bu saatten nasıl, nasıl dedim onu bilmiyorum. Neyse kadın vokalli. Güzel, tatlı, tatlı. Ondan sonra benim çok sevdiğim bir albüm geliyor. Ha öyle mi? Ben bu albüm seviyorum yani. Tamam. Nedir? 190 numara. Pantera'nın. Panther Cowboy Sur'am yani. Aynen. Abi Pantera overrated diyen de var. I -I. Çok hastası olan da var. Ya overrated diyemezsin bence. Ya, Kaç almış benden? 8. 8 almış. 8 almış yüksek i̇yi güzel gayet iyi almış. Hani 8 verdiğim albümü ben açar dinlerim demek Abi, Zaten dinliyorsun ben biliyorum. <gülüyor> tabii. <hastayım. gülüyor> Biz bunu beraber de dinliyoruz. Tabii tabii. Evet. <gülüyor> Yani Cowboys From Hell okey bir albüm. Yani sound da zaten çok bellidir Panther'ın. Panther'ı evet evet yani çok değişmez zaten. Evet aynen Solistin'in sesi bu. falan da ve bence Dimebag Daryl gerçekten çok orijinal bir gitarist ya. Öyle. Ya çünkü mesela çok büyük gruplarda genelde bir solo pattern'ı bulursun tamam <gülüyor> mı? Yani genelde aynı pattern'larda mesela gitar solo'ları falan aynı pattern'larda evet. gider. Dimebag Daryl da gerçekten çok değişiyor. Hı. Yani çok farklı solo'lar atıyor gerçekten yetenekli bir herif olduğu Yani bir ortada... şarkıda 4-5 tane Hı. şarkı çıkartabilirsin aslında. Tabii tabii. Hakikleri Ama kullandık. işte faşist şerefsizlik oldukları da bir gerçek. Yani, şimdi political correctness'a girersek o zaman bütün bu grupları silmemiz lazım. Tabii tabii. Political correctness'a girersek zaten en iyi grup Orpheus çıkıyor. Tabii ki de. Yapacak bir şey yok. Çünkü şey en iyi political correctness grubu Orpheus değil tabii, mi? Tabii aynen öyle. Anladım. Derdi o. <gülüyor> <gülüyor> ondan müzik yapamıyor yani. Çok ona kafaya olmuş. <gülüyor> Ve ondan kaynaklanıyor. Ondan sonra o pet geliyor. Evet o pet yine biz ikimiz konsere gittik daha geçenlerde. Evet evet. Ya yani... zırıl zırıl olmadık mı? Olmadık. Abi, olmadı. olmadı <gülüyor> zırıl zırıl değil ama Hı. ama güzel bir konser. Güzel. Ya bence 88 var vermişsin. Bence 8'i hak edecek bir albüm dili biraz. Bence öyle. Bilmiyorum. Ben seviyorum Deliburun albümünü Opet'in. Yani şey Hı. Ee, ya soundları opeti de çok değişen bir sound değil. Evet. Yani albüm albüm böyle çok Aynen, farklı işle karşılaştığı tabii, bir şey Tabii çok değil. belli açtığın zaman anlarsın opet olduğunu. Evet. Bir de çok fazla riff değiştiriyorlar. Genelde onların o yani işte, bir çok olarak, plastik olur. Evet müzikal olarak çok farklı işler yapıyorlar bir şarkı. Aynen. Içinde. Ama ben seviyorum yani Deliverance albümünü. Ben beğendiğim bir albüm. Evet değil. yani bu arada Deliverance albümünü işte verirsin. Başka albümüne de onu verirsin. Tabii. Yani tabii çok tabii, değişmez. Evet. Aynen çok değişmez. Yani hemen hemen hep aynı müziği yapıyorlar diyebilirsin. Evet. Standartını bozmuyor. 188'de ne var? Seventh Wonder. Mercy, Mercy Fonz diye bir grup var ve 7 almış. Yani helal olsun. Gerçekten benim de hiçbir fikrim yok bu arada. Ben de dinledim. <gülüyor> Bakalım nasıl bir grupmuş. Hemen yorumlarıma bakıyorum bununla alakalı. E, seventh Son Wonder dönem gruplarından bu abi. Çok eski bir grup değil. Ha, değil mi? Biraz Dream Theater'a benzetmişim. Ha, okay. O zaman industrial Yalı yapıyor. Yani progresif. Progresif devam ediyor. Evet. Evet, progresif şey yapıyorlar. Ee, i̇şte... Bazı şarkılarında çok şey yapmışlar. Ondan 7 almış. Böyle çok eğlenceli böyle tatlış metale kaçmışlar. Onları ben çok sevmem. Hoşuma gitmez çok fazla. Evet. Ondan bir 7 almış ama fena bir grup. Bazı, baz, ben şunu da şey yapıyorum. Mesela bazı metal gruplarında işte Black Metal grubu, Red Metal grubu falan hı hı. ya da işte Pagan Metal falan. Evet. Tarz gruplarda. Onlara da geleceğiz yine. Geliyorum. Geleceğiz. Bir, bir şekilde abi bazı yorumlarda şey gözüküyor. İşte bunlar pop metal yapıyor ya. He. Bunlar işte çocuk metali yapıyor falan. Hı. Böyle yorumlar oluyor ama yani. Ya çocuk metali olmayan ne? İlla i̇şte adam evet, mı kesilmedi. Evet yani hani şey biraz daha hafif sound duyunca dinlemeyi mi bırakıyorsun yani? Hani? Evet yani bence olabilir. Yani hafif sound çok iyi kullanan gruplar gördük e ya. E tabii ki de. Yani Dream Theater'ı da adam öldürmüyor sanmıyor evet. hani de. Ama işte hafif Şu, sound dersin. Yani. Ya çok iyi müzikler evet yani. Ha bunu sen şey yapamazsın. Aynen. Yani, yani işte çocuk müziği diyemezsin yani. Evet yani saçmalık. Git çocuğuna dinlet ulan. Siktirin. <gülüyor> <değil. gülüyor> Kalkın lan burada. Yani şimdi 187'ye geliyoruz abi. Evet bunu biraz konuşacağız. Of! Bunu biraz konuşacağız. Bunun bu arada Türkiye'de çok büyük fanı var. Gerçekten mi Var var ben araştırdım. Ciddi bunun dinleyicisi, fanı, seveni, bunun hakkında böyle blog yazıları. Şu an hepsini karşımıza alıyoruz değil mi? Alacağız zattı oğlum. Yani kendime evet. kendime evet, görebilirim evet. Dead Spiral Omega dinleyen Terörist <gülüyor> terörist diyebilir miyiz ya hakikaten miyiz? <gülüyor> Abi vatan haini falandır bu. Evet evet yani gerçekten iyi bak Benim ilk yaptığım Yorum şüphedü Dead Spel Omega ile alakalı Bu müziği yapanlar anne baba evladı olamaz Tabi tabi Bunlar bayağı cehennemden çıkıp gelmiş Dabbe falan olabilir yani böyle çirkin adamlar bunlar Abi ben işte bu Dead Spel Omega'yı Biraz şey yapayım dedim araştırdım dedim. Bakayım. Nedir bunlar? Hı hı. Çünkü hani müziklerinden kendilerini anlayamadım. Bir i̇nternette bir yazayım dedim Zaten yani. Zaten 10 saniye dinleyebildiğin için de evet, evet, yani evet. Çünkü katlanacak bir, bir durum değil. Let's Omega. Abi bu heriflerin şöyle bir durum var. Bunlar çok uzun zamanlarda müzik yapıyor bu arada. Tabii tabii. Yani, kim oldukları falan da bilinmiyor. Evet. Sen biliyorsun. Bu, ya, bu ee, çok ilginç. Yani, gerçekten kim oldukları bilinmiyor. Ya işte bu heriflere şey diye soruyor mesela bir röportaj var bir tane. Ee, sizin hakkında dağılacağınız var mı? Hı, hı diye soruluyor. Adam şey diyor var ama yani bunun böyle e, anlaşılmasının sebebi sadece şey. Bizim bir tane şarkımızda şey var. Biz drum machine kullanıyoruz. Hı hı. İşte biz bunu generic ediyoruz yani. Evet. Bu, e, o da şey şarkısıymış. Internal Badals. Yani nasıl dinlemeyeceksiniz? De... o yüzden evet, söylememizde hiçbir de. sakınca yok. Zaten sakın dinlemeyin. Karşınıza yani, gelirse ignorlayın evet yani. Evet. Yani bu arada bu bir alarak şu ana kadar ki en düşük puanı aldı listede ve bundan daha düşük puan alabilecek birisi <gülüyor> olduğunuz zaman. O... Yani Latif Doğan girseydin şu liste 3 puan alın. O <gülüyor> röportajını okudum bir tane işte. Hı -hı. Ee, röportajda e, röportajı yapan adam ya da kadın neyse ya o da biraz kafayı kırmış anlığım kadarıyla. Hı -hı. Çünkü iyi bir fanı yani. Bu evet. Zaten bunun fanıysan yani iyi bir evet, insan değilsin evet. demek. Adam şöyle bir soru soruyor işte. Hı -hı. Cehennemin dokuzuncu çemberinin ortasında peygamberlik dışı bir suistimal yapıyorsunuz. <gülüyor> oğlum dedim ki ben burada okumamalıyım. Aynen. <gülüyor> yani kendi ruh sağlığım için. <gülüyor> dedim ki burada bırakmanın zamanı gelmiyor. Evet, oğlum çevirim ama yani böyle çevirebildim. Anladım. En yakını Aynen. buydu. Evet. Çünkü yani çok karmaşık ve bu yüzden Aynen. rahatsız. Tabii. <gülüyor> yani böyle bir grup yok ya. Akor yok. Nota yok. Yok. Yani hiçbir şey birbiriyle bağdaşmıyor. Evet, evet. Yani ne oluyor ya? Ya bağırdığı zaman hiçbir lirik de anlayamıyorsun. Evet. Yani ne anlatıyor f bu şarkı? Bu çok kötü. Yani bateri inanılmaz acayip neler yapıyor belli değil. Ya bu adamın her şarkısında drum machine yani. kullandığı iddia ediliyor bu arada. Evet evet. Bunlar sadece Infernal Battles demek. Bu en son e, yani yakınlarda bir röportaj bu. 2018-2017'de falan bir röportaj. Bu gibi. arada röportajları da kim yaptıysa bunlara röportaj gidemiyorsun. Bu herifler kim olduğu bilinmediği için. De galiba şey vokalleri tanınıyor bu heriflerin değil mi? Evet vokallerin adı biliniyor. Atılamıyorum şu anda da umumda da değil. <gülüyor> Ondan sonra bu, bu heriflerin işte yayıncısı yani albümlerini yayınlayan Aha. adama gidiliyor. Ona soruları veriyorsun. Soruları ona adamaya gönderiyor. Ya, belki belki gerçekten tek bir adam bu yani. Olabilir tabii. Ondan sonra sonra soruların cevabıya geliyor o grupata yapan kişiye veriyor. Yani wow. öyle bir öyle adam var yani. Çünkü ben neden olduğunu düşünüyorum? Yaptıkları müzikten kendileri de utandıkları için Kendini... insan içine çıkamıyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> Kendilerini ekspres edemiyorlar. Hani yani. diyorum ki diyor ki adam ben cehennemin 9. çemberin ortasında peygamberlik dışı bir son yapan bir adamım. Yani ben ne kadar insan içine çıkabilirim? Iyi, bu arada iki saat konuşursun ya. Evet. Çünkü nereden nadasa indi işte bu e, e, röportajda bir de şöyle bir şey vardı. Hı. Bu işte röportajı yapan adam ya da kadın şeyi soruyor. Şimdi siz dijitalden bir dönem dijitaldiniz diyor. Dijitalden full analog'a geçtiniz diyor. Evet. Ve bu arada hakikaten öyleymiş. Aha. Artık full analog yapıyorlarmış. Hatta bir yerler böyle şey, vinil kayıtlar bu işte, plak hmm. falan. O kafalarda tıklıyorlarmış. Şimdi dijitalden analog'a geçerken diyor, bu geçişinizin bu kavramsal, kavramsal dönüşümü mü e, metafizikten dünyevi meselelere dönüşümü mü? falan diye soruyor. Yani zaten bu kafalara giriyorsan bir müzik dinleyerek evet evet. Sıçmışsın sen. Yani sen, sen ölmüşsün abi. Yani Kullandığın maddeyi değiştirmen gerekiyor. En Gerçekten. azından. Yani bırakmasam dahi bari değiştir anladın mı? Hani olmamış yani bir şey oldu. Ya yani metafizikten dünnevi mesillere geçmeyi... Dijitalden, dijitalden analoğa geçmek wow, gibi olmuyorsan yani, yani, yani sen bravo. Wow. Hakikaten bravo. Yani ben mi çok sığıyım diyeceksin. Zaten bu sorunun karşısında görüyorum. Despel Omega'nın işte hangi sözcüsü, kim grubu üyesi konuşuyorsa... Evet kimse artık whatever. Usta saçmalıyor. Evet. Yani çok uzun konuşuyor ve saçmalıyor sadece yani. Evet. Doğru. <gülüyor> bir şey o da kılamıyor evet. yani. ya. Ben olsam bu bana birisi böyle bir şey sorsa şeyden. Bravo. Doğru. <gülüyor> hani kendim de aslında çok öyle bir şey aklıma gelmedi. Ya çünkü öyle bir şey <gülüyor> yani bizler şey evet. yapmadılar büyük ihtimalle. Aynen evet. O yüzden ben de çok. A bravo ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi anlamışsın <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu adamın işte bataryadan falan internete çalmaya çok çalışan var. Açarsanız görmüşsünüz. Evet ben diyorsunuz. gördüm. Bu arada ben <gülüyor> izledim biraz. Çünkü bayağı karışık. Evet ciddi zor. Ama ben bazen çalınıyor de... hiç çalınmayacak. Tabii sen zaten çaldın. Ben biliyorum. zaten biliyorsun. Ben Death's for Omega davulcusuyum. Tabii tabii. Evet. Azal hiç tanınmıyorsun. Peki neden cehennemin dokuzuncu çemberinde ortasında bir suistimal edilen bir peygamberlik üyesi sizi kumduruyoruz? Bunu hangi kapıda <gülüyor> O Dokuzuncu çemberde biz peygamberi suistimal ettik. Evet. <gülüyor> neden peki bu? <gülüyor> hiç <O>, mi <zikriyorum. gülüyor> büyük, büyük delirmişler ya. <gülüyor> Ha, bu soruyu soran da, bu soruya cevap veren de büyük delir bir şey. Evet evet gerçekten öyle. Neyse bakalım. artık Dead Spell Omega'ya bir kenara bakalım. Yani bir tavsiyem kesinlikle. Bu sınavınca kesin de Dead Spell Omega albümü yok, yok umarım. Abi, çok şükür ki. <gülüyor> çünkü hani ben bak bu albüm bu işte şu an buradaki albümün adını da verelim bu arada. Fas. Fas-Fas <gülüyor> <gülüyor> Fas bu arada büyük yazılıyor. Ite virgül maledikti virgül in eternium. Yok <gülüyor> eternum. <gülüyor> Bu ne demek? Cehennemin dokuzuncu sebebi. <gülüyor> Galiba bu demek yani bilmiyorum. Neyse. O Fransız bir grup bu arada. Evet Fransız bir grup. Ama bu Fransızca değil. Latince aslında. Evet. Ondan sonra yani fark etmez. Bu albümü dinlemeyin diyeceğim yani Hiçbir şekilde Desperi Omega'lı hiçbir şey dinlemeyin. yani Lütfen yani. <gülüyor> Desperi'leme yazınca kapatın pencereyi. Yani. Evet yani aynen. onun yerinden de Benfero bile dinleseniz daha <gülüyor> iyi. Ki o da çok kötü yani. Yok ya bu arada <gülüyor> hangisini <gülüyor> mi <diyorsun>? Ömür abi <gülüyor> e, Sana diyecekler ki Oğuz. <gülüyor> ömür boyut Tek bir e, şarkıcı dinleyeceksin, Tek bir grup dinleyeceksin. Tamam. Benfero mu? Hı -hı. Dead Spell Omega mı? Abi Benfero'yu külünden öperim. <gülüyor> <gülüyor> Benfero gelsin evimde canlı söylesin derim. Okey. Dead Spell Omega yok ya, olacak gibi değil. 46 dakika dinledim ben bu şerefsizleri ya. Hayatım kaydı. Metrobüs'te falan böyle hayata küserek gittim. Ağlıyor bu falan insanlar bana bak. <gülüyor> ne oldu bu çocuğa falan diye. Yani çok da, da mutlu bir var. insandım o gün evde <gülüyor> çıkıyor falan. Ya. Yani çok kötüydü yani. Neyse 186 numarada Diamond Head, Lightning to the Nations var. Diamond Head biliyorsunuz evet, Metallica'nın evet. tık tıkçısı. Evet <gülüyor> yani bizzat, bizzat James'e vuruyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> tokmakçı diyebilir miyim? Tabii tabii tokmakçı. Çünkü <gülüyor> abi niye böyle dedim. Lightning to the Nations albümünden Metallica'dan 4 tane cover'ı var. Evet evet. Hani... Hepsini çalsaydınız. Niye yani yapmadınız? Evet yani. Sen G8 şarkı değil mi? He aynen yarısını zaten kaburlamışsınız. <gülüyor> hani Diamond Head reklamı yapmayacaksan böyle bir şey yapmazsın Rica yani. Çok, evet. Saçma zaman bir şey. <gülüyor> güzel 7.5 aldı zaten Diamond Head ne kadar kötü olabilir. Ha, tabii. Güzel Neyse. ama o zaman South'daki çok softmuş. Hı -hı. Yani şarkılar süper orkey ama tabii Metallica daha iyi çalmış. Çünkü daha sertleştirmiş şarkılar böyle hızlanmış falan. Daha güzel bir görüp olmuş. Disillusion'a geliyoruz. Disillusion. Şimdi back to the Times of Splendor. Evet, 185. Back to the Times of Splendor. 8 puan almış. Bayağı iyi puan. Hiçbir fikrim yok bu arada. Evet, benim de gerçekten şu an bir fikrim yok. Söyleyeceğim ama ne olduğunu. Çok merak ediyorum gerçekten. Ondan sonra Monsarov var. Onun hakkında benim söyleyecek birkaç şeyim var. Evet, bam, Back to... Times of Splendor abi mi? Disillusion. E, Opt'e benziyormuş. grup. O yüzden zaten 8 almış. Ama o zaman sen dinleyip senin benim hiçbir fikrim yok. Tabii tabii, aynen. Ondan sonra... Yani böyle hafif güzel headbank yaptıracak. Ondan sonra tatlı. Güzel bir grup. Disillusion okay. <gülüyor> yani. aynen dinlenebilir. Opet sevenler Disillusion'a da bir baksın bence. Sonra Moonsarov. Moonsarov abi. Bak başımın belalarından bir tanesi <gülüyor> daha geldi. Resmen yani benim şeyim. Belalım. Belalım. Moonsarov belalım, belalım. <gülüyor> değil mi? Evet. 3 almış zaten. <gülüyor> Hak ettiği budur çünkü. Abi ben bu arada <gülüyor> e, bu işte Fin gruplara. Bu işte <gülüyor> İskandinav gruplara. Yani det metal açısından bunlar det metal grubu değil mi? Bu pagan metal. Pagan, pagan metal, black okay. metal. Hı. Ee, biraz şeyim böyle, biraz hoş karşılıyorum. He? Çünkü yani ben bu zamanda çok fazla şey yaptım böyle bir Viking ne stizimden... yaptın? Çok <gülüyor> affedersin ya. Ha <gülüyor> bunları hoş karşılayacak ne yapmış olabilirdi yani bu? Da... Ya şu Viking dizisinden <gülüyor> sonra ben bir İskandinav tarihine bir merak sardıktan He. böyle bir şey oldum. Bir onları dinlemeye falan başladım. Abi dinlediğin adamlar şunlar ama. Abi evet o bir o, buna fotoğraf, bak. o fotoğrafı evet. bana gösterme o fotoğraf gerçekten yani <gülüyor> yani şey yani bu insanlar bilmem çok iyi insanlardır olabilir belki de olabilir evet. yani çok iyi arkadaş olabileceğin insanlar şu adamın ya o şu tipi, adam tipine bakar mısın yani o kadar suratını boyayıp kanlılar lütfen lütfen Monsavov yazıp internete lütfen açıp bakın arkadaşlar yani, yani şey nasıl ya yani mesela ben gün sana gelip şey diyemem. Hı. Oğuz abi işte benim bir arkadaş var hı hı. E, bunlar şeyden. E, Munsağ orada işte bir gitarist arkadaşım var deyip seni tanıştıramam utanırım yani tabii tabii <gülüyor> korkunç bir surat yani... yani çok kötü yani bu makyaj yapmaya gerek var mıydı müziğinize bir şey kattı mı bu yani <gülüyor> evet, yeni fan kitleleri mi kattı size asla şey bir şey var ya bu İskandinav ülkelerinde bir işte black metal bir ha sen şu an inler kadar... savunacağım diye ben geldin ben evet savunurum. tamam bir de yeni bir diziye başladım bir İskandinav dizisi çok hoşuma gidiyor. Enders, evet. Bir Foreigners buradan isteyenler izlesin. Çok hoş bir dizi. Ee, yani seviyorum o kültürü. Hı -hı. Biraz kültürü sevdiğim için ırkçılık mı bu? <gülüyor> Pozitif ırkçılık. <gülüyor> Pozitif ırkçılık aynen. <gülüyor> <gülüyor> şey diyorsun sen şey değil mi şu anda? Ben yani gidip Allah'ın Orta Doğlusunu dinleyeceğimi... Finn bize dinle şöyle çek. Bu senin çirkin düşüncen. Hayır, bu senin. <gülüyor> Sen şu an yaptın mı? Ortadoğlar da bizim kardeşimiz. <gülüyor> Diyorsun. musun? Ya benim bizzat Ortadoğu arkadaşım. <gülüyor> bizzat ben. <gülüyor> Hayır, hiçbir ben coğrafi bir ayrım yapmıyorum. Sen yapıyorsun bunları. Bu Diyorsun zaman. ya. Sen çirkin bir insansın. Saçmalıyorsun şu anda. <gülüyor> Ondan sonra da Gövde yani ben Munsav'a yerine Ortadoğu'mu zini öpüp başıma koyarım. <gülüyor> Daha gömeyiz. Yani, yok be, böyle... yok, Çok kötü bir albümde. 3 <gülüyor> verdim abime. albüme. Vegas'a Keat adı galiba öyle bir şey. Evet, bilmiyoruz. Yani değişik çok, kartlar var. Çok kötü. Solistik'e bir kere zaten çok kötü yani. Hmm. Bir de fince, brutal, metal dinliyorsun zaten bir üzüntü evet, var aslında. Evet zaten üstünde. bir sıkıntı var. Aynen ondan sonra ama yani gerçekten brutal'in de kötüsü yani hiçbir şey yok albümde. Peki hiç Çince brutal dinledin mi? Daha dinlemedim ve dinlemeyeceğim dinleme. de galiba bu Daha dinleme, dinleme. Evet, Yani çok kötü. Umarım yoktur. yoktur abi, abi. Şey. Şimdi kaça geldik? 183 mü? Abi Aeryon. Ve albümün adı 183'te Into the Electric Castle. Abi Hiçbir fikrim yok ve müthiş bir sanırım. Gerçekten mi? Kaç puan vermişim? 7,5. Yedi 7,5 Yedi iyi almış. 7,5'tan daha da iyi alabilirdi. Abi adamın olayı şu. Bunun bir tane müzisyen, prodüseri bir adam kuruyor bu grubu. Hı. Ondan sonra tek başına bu her albümde işte misafir kişiler çağırıyor. Sen çal, gitaret çal. işte. Ha, anladım. Vokaller çağırıyor falan filan. Ama Kaç dakika olmuş bu arada? Güzel. 40'a geliyoruz. Evet. Bayağı da gitmişiz. Evet ama daha da çok az ilerlemişiz. Neyse bazı gruplarda daha az konuşabiliriz. Neyse fark etmez. Gerçi istediğimiz kadar da yapabiliriz bu arada. Benim ürünüm değil mi? Hadi bakayım. Basar durdurma. 2 saatte dinleyeceksiniz. Allah Allah. Ondan sonra neyse. Airion'da işte adam kurmuş grubu. Ve her albümü konsept. Her albümü bir hikaye anlatıyor. Ve şarkılardaki şarkılarda karakterler var. Her karakteri farklı ha. bir solist seslendiriyor. Abi ben bu konsept e, şeyler çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Yani işte mesela benim bununla ilk tanışmam e, şeyle oldu. Nostradamus. Hah, Judas'ın Judas Nostradamus abi. Ya yani böyle bir bir albümün konseptçi olması benim çok Evet, benim de çok hoşuma gidiyor. Yani ediyorum. hani random 10 tane şarkı yaptım, bir albüm çıkarttım değil. Evet, evet Bunun bir tema içinde olması çok hoş bir şey. Aynen. Bunu çok göremiyoruz zaten yerli olarak. Evet. Yani böyle ya bir şey bu eğiyor artık işi abartmış. Yani yani çünkü düşünsen... bu bir yerden şeye giriyor çünkü bir arta giriyor yani hani bir tabii şey tabii üretiyorum ve bunu işte bölüştüyorum. hikaye aynı yani, yani, evet. yani müzikal yazıyorsun gibi bir şey tabii aslında evet düşünüyorum. Sahneye çıkıp müzikal olacak. Adam burada gayet işte Electric Castle diye bir yere girişin işte o içeride yaşananların Aha. ve buradan nasıl çıkılması gerektiğini ya da çıkıldığının hikayesini anlatıyor. anlatıyor. Hikaye ve her içeride böyle hani şey gibi karakterlerle karşılaşıyor nasıl diyeyim. Charlie'nin çikolata fabrikası tarzı Hı -hı. adamlar var içeride falan. Hı -hı. Onlarla konuşuyor falan. İşte böyle o karakterler geliyor. Dediğim gibi her karakteri farklı birisi seslendiriyor. Çok iyi vokaller var içinde. Çok iyi enstrümanlar var. Ve gerçekten çok başarılı. Yedi buçuk olmasının sebebi yani bu konsepti tutturacağız diye arada böyle sintesa abuk subuk şeyler koymuşlar. Yani onlara gerek yok saçma sapan. O yüzden yedi buçuk verdim. Onun dışında gerçekten iyi. Bayağı iyiydi yani. Güzel. Yani evet. O yüzden dinlenebilir. Eiğri onu tavsiye ediyorum. A Y R E O N diye ee, yazın. Yani, evet, İngilizce bilmeyen, çıkılamıyor ne falan. Şimdi geliyoruz 182'ye. Moonspell. Moonspell bugünlerde konser verecek? Türk İstanbul'da A -A -A. diye bilmiyorum. Ya verdi ya da verdi verecek çok az kaldı yani. Moonspell. Hiçbir fikrim yok. Irreligious albümü kaç almış? Dinsiz albüm, kitapsız albüm. <gülüyor> Religious. <albümü. Ha>, Irreligious. <gülüyor> kitapsızım. Kaç almış? <gülüyor> Beş. Beş. Yani demek ki Vasat. Kitabın hiç olduğu üzerine, için. <gülüyor> üzerine konuşurmaya değmeyecek bir grup yani. Vasat'ın Daniskos'u. Evet. Bazı bu sorun böyle karakteri olmuyor anladın e ondan mı? Ondan sonra mesela benim de çok Vasat, Vasat'ta Vasat altı buldum. Overkill geliyor abi. Overkill? Evet. Yüzey. Hiç Overkill yani. Bana da biraz. Yani. Bana da biraz. Gerçi 7 almış Horoscope'a. Evet. Aldı. Ama bak şundan dolayı 7 alıyor. Şimdi ben burada neler dinliyorum. Yoksa ya Dead Spiral, evet evet. Falan. Ya Overkill bir thrash metal grubu. Ya okey evet. Eyvallah. Yani yine olduk şu. Hatta işte önümüzdeki cumartesi günü konseri var. Evet 20. cumartesi 20. aynen öyle. Ben ge gelemiyorum düğündeyim. Sen gidecek misin? Yok ben o, de gitmeyeceğim. Ya o Overkill gerçekten para vermek istemiyorum. Ne yani. gerek var abi o şeye gidiyoruz o apokaliptika, yaz... apokaliptika gideceğiz. 100 liraya aynen. gidiyoruz. <gülüyor> evet 85 lira bir bedava. bedava. Yani. Horrorscope albümü 7 puan aldı. Klasik işte Antrax'a benzeyen bir grup ama Antrax çok daha iyi bence. Antrax çok iyi grup oğlum. Yani, yani müthiş bir grup ama o zamanın yani o zamanın hep Thresh Metal grupları birbirine benziyor yani. Doğru evet. Ondan sonra ama Overkill bu işi çok tutturamamış bence. Ondan sonra Heh. Engla. Heh. En <gülüyor> i̇ngla. Mgla. <gülüyor> Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. <gülüyor> Mgla. Mgla. V-V-V'miş o W. Ha W mu? Aha, o lehçe. Ha okey lehçe. Polonya grubu. Hmm. Polon grubu adı. <gülüyor> Ondan 180 numarada Mırva var. Exercises in Futility abimi. Ee, çok hak ederek ve üç. bileklerin hakkıyla 3 aldılar. evet. <gülüyor> Çünkü değiş bir müzik. Yine bilek mevcut gibi. Ondan sonra ama yani düşünün kendi yine Detspey Omega'dan daha güzel almışlar. Yani. Detspey Omega'nın yanına yaklaşan bir grup yok Tabii, yani O kadar kötü olamazsın yani. <gülüyor> <gülüyor> hani bunu becermek bir iş. Ondan sonra neyse Mırva'da işte böyle Polonya grubu Yine bunlar da tipini bunların da sana yine göstermem lazım. Ya yani bunlar da büyük ihtimalle şey değil mi? Yerel halkın gazladığı tabi tabi girmesi falan. tabii. lütfen exercise'nin fütüretiği yazın şeye. İşte bir Poland grubu olmakta yani işte Polonya Avrupanın. Evet. Buna da iki kişi şöyle bir tipler abi. Oo. Oh, abi sertmiş. bakın size betimliyorum. Açık bakmayacak olanlara betimliyorum. Şimdi rotları gözlemekten adab. Sıf tırp yapsınlar diye. Deri ceketin içine, hı hı. normal bildiğimiz kot pantolon deri ceketin içine siyah hoodie giyip Ters ama Evet, aynen hoodie'yi de kafasına ters takarak, <gülüyor> yani yüzü gözükmesin diye Böyle takılan iki kişiden oluşan bir grup Efendim tamam, geçtik Ge Gerçekten geçelim <gülüyor> yani, daha fazla anlatmam gerek Enslaved geliyor ondan sonra Enslaved 179 numaradan ee, 6 puan almış. Şimdi Enslave ile ilgili bir bilgi vereceğim. 6 puan aslında azalmış. Enslave de çok kötü bir grup değildir bu değil arada. Değil aslında ama ya albüm belki beğenmemişsindir. Evet. Ee, etika Odini. Evet. Aksiyoma Etika Odini. Odini evet. Yani ne diyor? Odinin etiğine sıçayım. <gülüyor> dediği albümün adı bu. Evet. Ondan sonra yani çok kötü değil, çok iyi de değil. Viking metal gibi. Viking Death Metal mi denir? Artık ne denir bilmiyorum. Ben severim o janaları biliyorsun. Evet evet. Senin içinde İş bir Viking varsa Aynen seni ordayım. biraz ıslattı. Ben Bu zaten biraz. ayağıma böyle biraz şıpır şıpır bir şey geliyor. Evet evet. Okay. Ama alışkın olduğum için sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu ritüelimiz değil mi bizim? Tabii tabii ben hep sen beni ıslatırsın ben her geldiğimde. <gülüyor> Ondan sonra NC e, de geçiyoruz. Geliyoruz 178 numarada harika bir oh, albüm var. Nadir Van Halen albümü. Nadir Van Halen'ın tek başına yazdığı, bizi arkada ben, dans ettirdiği. Evet. Van Halen albümü. Van Halen albümü. Gerçekten Hale albüm. çok çok iyi bir albüm. Müthiş bir albüm. 9'da almış. almış. Zaten 10 veremiyorsun. Veremiyorum mecburen. Air Option falan da bu albümde. Ya, Tabii eruption. Niye 10 değil? Söyleyeyim onu da. Ya Bazı çok klasik rock şarkılar var. Yani, yani Van Halen ben aslında gruplara 9'a kendim üzülüyorum. Hani Vanille'ın kalitesinde olmayan o albümün standartından aşağı şarkılar oluyor. Yani ben Van çok mutuyum belki de. Gelip sana desek ki. Ha. Bana niye dokunursun? Sen kimsin? Aynen. <gülüyor> sen Dizim kimsin? Biz Orpheus. Hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orpheus burada Vanille'dan daha iyidir. Tabii ki zaten tanışmazız da. Hayır şöyle bir şey var. Yani hayır, ben bunun sorstam müzik zevki yani iyilik anlamında değil. Müzik zevkimi yiyor benim. 9'u. Tamam, tamam, okey. yoksa ya bunu tartışamayız yani e, zaten. Evvel. Galip yani, lofi mü söyleyeceksin. Sekte gelir. <gülüyor> evet 177 numarada komşiden bir grup var. Komşi. Havle mi? Voting Crash tabii Christ. Yunan grubu Yunan grubu. grubu. Teogonia diye bir albümleri var. Galiba gruptan birisinin annesinin ismi falan yani, <gülüyor> Teogonia. Ondan sonra Altın şey Cacık. Aynen <gülüyor> <gülüyor> onun gibi Baklava Kit falan gibi. <gülüyor> 6 numara almış, Ay, 6 puan almış. Bu arada Rotten Christ'la yakın zamanda o da geliyor İstanbul'a. Zaten hazırlar. evleri şuradan satayım, Atilla dediğin neresi. Arabayla 3 saat 4 ha, saat geliyor. Okey. Ondan sonra 6 numara almış, eh işte basat bir grup. Geçiyoruz, 176 numarada Virgin Black, Riquem Mezoforte. Acaba ne? Abi buradan ne anlıyorsun? Bir tahmin yürüt. Riquem Mezoforte. Ee, Virgin Black isminden çok kötü şeyler anlıyorum bu arada. Ha <gülüyor> böyle şey, Virgin niti bozulurken... Yani bir Black'ler... Siyah Çok kötü, çok kötü. kötü. girme oralara. Evet. <gülüyor> Virgin Black, yani evet. Bir de bir ağıtlan bahsediyor galiba. Evet, Requiem var. Evet, Mezoforte'de bildiğimiz kadarıyla bir tempo. Bir tempo, evet. Klasik müzikte bir tempo evet. adı. Bir temponun ağıtı. Evet. Yani... yani o kadar kötü çalıyoruz ki bu tempoyu. <gülüyor> <gülüyor> hani bir de bir de bu avatır. de Virgin Blaze. Yani hani Evet. Wow. Ha <gülüyor> <gülüyor> bir grubun adını Virgin Black koyacaklar. Hani 14 yaşında mı okudunuz bu grubu abi? Hani yine bu akla gelen iki kelimeyi birleştirmek değil mi? Çünkü almamı yok. yok. Bir ara şey vardı bizim Mete konserinde mi Alt gruptu. The Sword. The Sword. O zaten efsane. Herhalde En yaratıcı, en yaratıcı grup ismi. Yani daha iyi bir grup ismi ben düşünemiyorum. Aynen. Hani adam Hogwarts'ta sevdiği bir filmde bir kılıç görmüş şu anda. Hayır film falan değil onlar bildiğin şey World of Warcraft gibi şeyi falan. O da olur evet, evet. öyle şey yani. Ondan sonra böyle arkadaşı demiş ki abi şu grubun adını ne kursak ya bu böyle yapmış. The Samar. ona demiş ki harika. Ya böyle... yani Virgin <gülüyor> Bleed Türkiye'ye nasıl Türkçeye nasıl çevirirsin? ya yani Türk bir sene mesela bir grup kuracağız. <gülüyor> adını Virgin Bleed değil de Virgin Bleed'in Türkçesi yapacağız. Karabakiri. Karabakiri. <gülüyor> Bu kadar basit. Grup kapandı. Kaygım atandı evet. gruba değil mi? Yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> e, tabii tabii. İlk daha... Biz ilk sahneye çıkışta vurulduk. Hiçbir şey olsun. Karabakire. <gülüyor> Düşünse. Merhaba biz karabakire. Bana <gülüyor> deyip çıkıyor böyle. <sahneye. gülüyor> tamam diye bakıyorlar. Sertmiş yani. <gülüyor> Çok kötü değil. Çok kötü yani. Neyse. Almış, bir efsane geliyor. Siktir et mi hocam? Evet. Hadi boş <gülüyor> bakalım. 175'te. Evet. lezzetinden Physical Graffiti. Laf <gülüyor> söyle. <gülüyor> evet. Ya bu arada Physical Graffiti'den çok çok çok çok çok daha iyi albümleri var. O yüzden 7 verdim zaten. Yani ya 3'ü 4'ü falan dinledikten sonra yani Physical Graffiti ne? Evet abi. Physical Graffiti güzel bir albüm yani. Tabii ki Led Zeppelin yani. yani kötü de, bir albüm değil. Virgin Black'den çok çok daha iyi. <gülüyor> evet yani. <gülüyor> Ama yani çok da bir şey yok. Klasik yok yok. Albüm yani? evet, bir ak albümü He? yani. Bir Led Zeppelin değil. Çok klasik bir ak Yani ondan sonra hakikaten 4 falan var yani. Evet, tabii tabii. Çok iyi albümleri var Led Zeppelin'de. Yani, o yüzden üzülüyorum da yani. Ya bunları, ne? ne kim oy varmış Gerçekten. Gerçekten ya. Yani soka soka physical graffiti mi soktunuz yani? Yani işte abi her insanın oy kullanma hakkının olmaması lazım. Evet. Her, bir, her bir konuda sınavdan orada. Her evet, konuda. Evet, kesinlikle. Bir sınavdan geçmen lazım. Bir IQ testi. Tabi Önce maymun olmadığını kalınca. <gülüyor> böyle. <gülüyor> evet evet. Gerçekten bayağı basit testlerden böyle geçilmesi lazım. Evet yani. evet. Yani böyle üçgeni yerine sok falan. <gülüyor> hani. O nasıl oy vereceksin ya? Ondan sonraki ben yaklaşık bir 4 grubu hiç bilmiyorum. Evet şimdi onlardan hemen hızlıca bahsedeyim. Çünkü leşler anladığım kadarıyla. 174'de Lake of Tears'dan ne varmış? Oy, Forever of Kaç yıl almışım? 8 mi? Bayağı güzel. Helal olsun lan. Lezzetinden daha yüksek almış. <gülüyor> Gothic metal grubu. <gülüyor> Ama physical graffiti gerçekten olmaz ya. Yani. Evet evet olmaz. Neyse. Lake of Tears, Forever of Autumn. Gothic metal grubu. Ama böyle kemanları falan çok güzel kullanmışlar. Benim hoşuma gitti. Verdim. Aha. Ondan sonra geçiyorum. 173'te My Dyer Bright var. Belalılarım. Allah'ım o kadar çok albümünü dilerim ki. Mi? Ilk, evet. Ha bak Üç. başka da var. Bu tabii beş. tabii var. Olmaz mı? My Diary nedir bilmezdim. Harmanı oldum ya. <gülüyor> ya o kadar çok dedim ki bıktım yani. <gülüyor> Neymiş? Tönlü uzlu sıvaz. Yani nedir? İşte. Kuğulları işte, delirt. <gülüyor> <gülüyor> Kuğulları çalınır. Öyle bir albümümüz. Tönlü uzlu sıvaz. <gülüyor> Kuğulları yok et. Evet. Ondan sonra 5 vermişim. Vasat'ın dibi. Tamam. Geç. Saçma sapan bir dur. Ne geçiyor? Stada var Çok ıslanan olan bir bu. Öyle mi? Ha tabii tabii stada var Çok seveni olan bir bu. Yeni ilk defa duydum. Evet Visions albümü 7 parlanmış. İyi demek ki hani basadım bitiktir. Dinlenir. Dinlenir. Yani çok kötü değil. Hadi Sinfoni... çıksa bu ne demesin. Symphonix Symphonia. Dio'su ben çok seviyorum bu grubu. Ben Symphonix'i gerçekten seviyorum. Symphonix'i ben bilmiyorum galiba ya. ya bence biliyorsundur. Ya şu, bu adamlar aşırı teknik gitar çalıyor. Ha. Müzikleri falan ya yani böyle klavye çok kullanıyorlar falan öyle bir grup. Zaten 8 puan almış ama gerçekten müzisyenler yani hmm. bayağı çalıyorlar yani deli gibiler. Ben de öneriyorum ama her albümü aynı kalitede değil. Bir de eski albümleri sadece de Sonradan vokalist aldılar falan filan öyle bir grup yani iyi bir gruptur. de Kreator varmış. Come of Souls. Kreator yine çok sevilen bir grup yani evet. çok seveni olan. Türkiye'de çok fazla şey var. Çok fanı var. Biz bunun konserine gittik mi? Gitmedik. Ben hiç kreatör izlediğimi hatırlamıyorum. Ama Türkiye'ye geldi. Hatta birden fazla kez geldi. Geliyor ya evet. Hı -hı. Ben sonrasıferde falan denk geldik mi diye düşündüm de. Yok ya. gelmedik hiç. Ben hatırlamıyorum. Onun sonra Comma of Souls 7 puan almış. Fena değil ama yani o da trash Metal grubu sayılık. Çok da iyi değil işte. Overkill gibi bir grup. Aa bak benim sevdiğim Hı -hı. bir grup var ileride. Mastodon. Dur. Seviyor musun ya? Yani. Katlanıyor, katlanabiliyorum. <gülüyor> Katlanarak. <gülüyor> bak bro. Evet. Aslında bu müzikle dinliyoruz değil mi? Benim en sevdiğim Fero. Tabii. Tabii. 169'da Entumd var. Entumd e, is, şey İskandinav metalin e, Big Four'undan bir tanesidir. Ha öyle mi? Yani Big Four Amerika'nın Big Four'u var. Biliyorsun biz <gülüyor> söyledik. Bu da Entum'da öyle yani 7.5 almış Left Hand Pad. Şimdi death metal grubu Ve gerçekten death metal grubunun neden 7.5 alması? Peki şey mi? Sol el yolu. Yani diyor ki biraz daha yani sağ eli bırak. Evet artık sal diyor. Yani <gülüyor> Hani bu el nasıl tutmuş? <gülüyor> Biraz da sol elin yolundan git. <gülüyor> bunu anlatmayalım. <gülüyor> Abi benim konsept abim bunu anlatıyor tamamen. <gülüyor> Tam ne Zaziki anlatıyor ya değil mi? Evet Caziki. Zaziki. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Enthoom'da 7.5 almış. yani Gerçekten Dead Metal gibi benden 7.5 alıyorsa i̇yi. dinlenir. Mastodon var. Evet şimdi 168'e geçmemin sebebi oradaki ka kaymalar. Evet, ilişkiler sıkışmış. Aynen 167'e geçelim. Mastodon Cracked the Sky. Kaçanmış? 8 mi? Valla Maslow'unu ben albüm albüm bilmiyorum hı hı. ama dinlediğim zaman beni çok rahatsız etmeyen... Beni de çok rahatsız etmiyor. Güzel gifleri olan. Ya çünkü bu liste aslında şey yani zevk aldığım bir şey dinleyeceğim değil. Nasıl az rahatsız olacağım bir <gülüyor> evet, şeyleri <tabii>, <gülüyor> <gülüyor> Hani Bu en az rahatsız eden... <gülüyor> Ay, pardon. Galiba öyle bir şey. Evet. Öyle en, az en az rahatsız, rahatsız eden, eden evet. metal albümleri listesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maslow'un çok rahatsız etmediği cimini 8 verdim. <gülüyor> güzel. Aynen. Eki öyle bir biz dinledik mi? Çok tanıdık çünkü bir yerde denk geldik galiba Yok ya. Hayır ona da konserde denk gelmedik galiba. Ekeli Buryum. <gülüyor> fena bir grup değildi. 6 puan almış ama yani eh işte. Tamam. Yine bir bakıyorum ne olduğuna. Sagas albümlemiş. Sagas albüm adı evet. Sekin folk o, metal. Yani Yine bu da folk metal. Ha, folk metal. Bir Sen <gülüyor> folk metal çok sevmiyorsun. Evet, ben de ya, sevmiyorum. <gülüyor> hani verdiler beynime yani. Alman ha. kavalını dinledik. Alman kavalını yedik yani. Hı -hı. Bu kadar basit. Sap Sagı. Hiç Heh, şimdi bir dakika 165'te Ahab'a Ahab. geliyor. Ahab The Call of the Wraged Sea Abi <gülüyor> <gülüyor> okay. 4 puan almış evet. Söyleyeceğim çok şey var Anlat bakalım. 4 puan almamış ha, 4 puan almış, şey. doğru. Ha, Söyleyeceğim çok şey yok pardon Şöyle diyeyim yani Doom Metal yapıyor Aha. Yani bir notanın Doom Metal şudur arkadaşlar size Doom Metal'ı özetleyeyim bir nota basıyorsunuz. Aha. La notası mesela distortion'da. Bu notayı 10 dakika <gülüyor> devam ettiriyorsunuz. <gülüyor> Ve ama aklınıza gelebilecek en kalın la notası. Yani tabii. gitarı en da böyle o notadan yani. Tabii tabii gitarı böyle en en aşağı notadan. Tamam. Gitarı böyle hani D, hani de hani D tuning değil. Drop D faund değil. Drop C'ler falan yani. Orada buldunuz en kalın low'dosunu bam diye vuruyorsunuz. 5 yani dakika bu gidiyor. en sert şekilde akor edip oradaki bir layı bulup Türkiye evet. çalmak. Tabi tabi Basıyorsun. Olsun o bitince ne yapıyorsun peki? Bir daha basıyorsun 5 dakika daha. metal bu. Yani albüm dolduran. Aynen öyle. Aynen. Ama yalnız şöyle bir şey vardı. Yine de Ahab'ın hakkını şu anlamda yemeyeyim. İlk şarkılarında, albümün ilk şarkısında bir yerde bir tane riff vardı. Acayip boşuma gitti. O riffi bazen acı acıp sadece oğasında böyle ha, 30 gerçekten? saniye dinleyip kapatıyorum ha, arada. Güzel. Evet. Ha öyle çok ilginç bir şey vardı yani. O sonra sana dinletirim. Merak edenler de dinlesin. Bu albümün ilk şarkısı The Call of the Raget's'i. Okay. Aha. Ama onun dışında dinlemeyin yani. Niye dinliyorsunuz? <gülüyor> Manyak mısınız? 164'te Amon Amarth var. Çok severim. Ben seviyorum. Amon Amarth ben de. Burada ben Amon Amarth dinledim. Evet, ben yani Sen beraber canlı mı? Canlı. Serkan'la gittiğim bir hatırlıyorum. Sen var mıydın? Ben de bir gitmiştin zamanında. Allah Allah. Tabi Mischi. He. Zamanında falan. Tamam. Anladım. Abonum var. Wit Wit Odin on Sight albümü ne? Yedi buçuk almış benden. Bence az almış abonum artık ama iyi bir. İyi bir. Yani... Abonum artık razı etmedi. Evet, bu arada ben abonum arttı konserine gerçekten gittiğimde bir hafta boynumu tutup gezdim. Abonum tamam, arttı. Tamam ciddi kafaz aldım yani. Moşfitte o... yaptın mı sen? Yok Moşfit yapmadım. O kadar da batmıyor. Bugün kırmadım yani. <gülüyor> Ama kafada handbag yaptım yani. Ne yalan söyleyeyim. Hakikaten yaptırdı. Yani yapana değil, yaptırana bakacak. Hadi boyunca. <gülüyor> Ondan sonra bu yayın biraz uzun olacak bu arada galiba. E, şey yapalım istersen. E, bir ya, yani Rainbow'da falan yayını şey yapıp ikinci bir bölümde konuşalım sonra. O zaman ilk 150'ye gelelim. Ha okey ilk 150'ye gelelim. Aynen tamam. İlk 100 de ilk 150 yayın olsun. Olur tamam. bunu dörde ayıralım. Daha ciddi, daha detaylı konuşmuş oluyor. Detaylı daha bir metal... Olur. Aynen. Peki bunu istiyor muydunuz? Hayır. Hayır. Ama verdik mi? Verdi yapacağız. Mecbur evet. mecbur <gülüyor> dinleyeceksiniz. Bu kararınız. <gülüyor> yani you didn't want what we delivered <gülüyor> yani bu <kadar> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, şimdi geliyoruz yine 163 numarada Rush'ın bir albümü. E, Farewell A to Kings. Kings. 7.5 almış. O kadar iyi bir performans almamış. Neden? Çünkü Rush'ın da deneysel çalışmaları Tabii. var. Yani arada böyle garip garip işte klavye soloları falan. Yani neden yapıyorsunuz? Ya evet. yani seveni var ama yani çok değişiyor. Ya onlar bir san, ya bir show olarak da bakıyorlar, durabiliyor tabii. evet. Aha. Ama yani, iyi ya yani, kötü değiller. Evet evet kötü yani değil. Bu albümü ne kadar çok bilmiyorum var. da. Aha. Aha. Gaş tabii ki müthiş bir grup da. Tabii. Yani ama bu albümü öyle çok da şey değil. Ondan sonra bir efsane geliyor. Evet, zaten. Evet bir efsane geliyor. 162. Şimdi ben bu albümde büyük linç yedim. Öyle mi? Evet. Bu bölümle beni linç edecek varsa lütfen edin. Ne olur o kadar şey yapın ki bana e, yorum yazın da, ki. Tabii ki de Tabii hayır çok yorum yazın ki yorum dolu olsun. <gülüyor> <gülüyor> hani, Hater da ha hater'da bana para kazandırdı. Mutet etkileşim de hepsi şimdidir. Tabii tabii evet. O yüzden lütfen benden nefret etmeyinizi istiyorum. Peki. Hmm. Bir dakika tabii şu albümü konuşmayacağız mı? Konuşacağız tabii. Ki tamam peki dedin evet. E, Long Live Rock and Roll. Evet. Albümümün Long Live albüm. Rock and Roll. O albüm bu değil mi? Peki Richie Blackmore burada nerede? Richie Blackmore, bu da canım, onun yine kendi bir Rainbow. Richie Blackmore Rainbow e, bazında. Ha. Hı -hı. Bir de Richie e, şey var, bir de onun Richie'nin kendi albümü de var, bir de Richie Blackmore Rainbow albüm var. Öyle mi? Tabi. Ama onun hepsi de Dio ile beraber. Hayır hayır Rainbow'da yine Hı -hı. Richie e, Richie Blackmore Rainbow diye bir albüm var. Ha, e, ha evet evet bak evet. O albüm de var bu arada deyse Hatta şurada 147'de görüyoruz. Ha 140'de mi şu? Daha iyi. Çünkü daha iyi. Tabi. Ha ondan daha iyisi de var bu arada, ona da geleceğiz. Neyse ben daha dinleyemedim de tabii, kendim dinledim ama bu proje kapsamında dinlemedim. Çünkü Sen bu... sonra yüze gelmedin mi ya? Ne? Sen dinlemedin mi? Richard Blackmore's. Onu dinledim mi canım? Hayır bundan ha, okay. daha iyisi de var diyorum. Ha okey herhalde. <gülüyor> ee, long Live Breaking World 9 paham almış benden. Bu yüzden Uğurcanlar beni dehşet linç ettiler ya Hadi nasıl 9 de Evet. Uğurcan Hoca mı? Linç Uğurcan Hoca ve Nadir Hanım. <gülüyor> Nadezda Hanım efendi. <gülüyor> beni yok ettiler ya. Niye abi? Abi süper bir ha, albüm. Gay, gayet iyi bir albüm. Evet. E, tam da onda değil yani. Hani nasıl 10 vermezsin muhabbet oldu da. Ha o yüzden linç eğildi. Tabii tabii. Okey tamam. Ondan sonra yani ne bileyim hani. Aynı tam yüksek vermesini albüm. de linç ediyorlar gibi. Ya ben her zaman Rainbow Long Live World Album'u her zaman çöp dinlerim. Hiç de sıkılmam. Yok abi ama arabada olan da var benim yani. Tabii tabii ama böyle hani beni zırıl zırıl eden bir albüm de değil. Çok keyifli. Evet evet. Ama yani o kadar. İlk 162'ye koyarım ben bu arada yani. Ben de koyarım ben İlk 100'e de koyarım ben. Koyarım evet. Evet 161. Ya zaten 9 ben diyorum ya 9 puan alan zaten artık hayvan gibi albümdür yani. Daha bunun tartışması yok. Yine bir shit show geliyor galiba. Tabii tabii. 161'de Theater of Tragedy. Aegis 4 puan almış. Yazıklar olsun. Ve Rainbow'dan da öndeler yani bu adamlar falan. Öyle bir insanlar yani. Ondan sonra. Gerçekten nasıl bir grup olduklarını bilmiyorum. Onda da değil Allah'ta belalarını. Bundan sonra bir efsane var. Benim çok sevdiğim. Evet abi 160'da. Blind, Blind Guardian'ın Far Beyond Bu, bu, albüm var, albüm. Evet. Albüm. bu Herkes albüm, biliyor Ciddi bir albüm bu arada En iyi diyebilirim ben bu arada Bence de en iyi albümü 8 puan aldı ama Ya ben Blind aşırı sevmem Hı. Bütün albümleri dinledim bu arada bunu değil Neyse, diğer bundan çok daha kötü Bu baya iyi bir, bir albüm En iyi albüm evet. Blind Guardian'ın en iyi kapalı Ve gerçekten hani böyle şey zaman dinlemen lazım ama bunu Böyle canım bazen bir orta dünya çeker ya Aynen aynen Böyle bir bir şey olursun böyle azıcık bir kahramanlık dinleyin falan filan. Bu albümü aç, dinle, deliversin yani. Hakikaten güzel bir albüm. Ya bu zaten şeylerde çok fazla var. İşte mesela Summoning, Summoning'den bahsettik Summoning'den ilk 150'ye geldiğimizde bahsedecektik. Onu bir dahaki yayında bahsederiz. <gülüyor> Onlarda da falan öyle şeyler var. Ben o kafaları çok seviyorum. Tabii ben de çok seviyorum. Şey evet. Özellikle Yükler Efendisi dünyası, orta dünyadan, orta dünyadan takılma. Bayırız, evet. Ondan sonra 150'ye bitirelim, güzel bir kapatalım yayınımızı. Hı hı. 159'da Therion'un WoWin albümü var. Dört numara var. almış. Yine saçma sapan bir grup belli ki. <gülüyor> yani kesin Death Metal falandır. Ne yapacak evet. zaten ondan sonra. Ee, 158'de Insomnium'un Winter's Gate albümü var. Insomnium kimdi Insomnium? Yine yani? İsveç'in iyi e gruplarından da, okay. babalarından. Winter's Gate albümü de bu arada şey şarkıların ismi böyle Winter's Gate 1, Winter's Gate 2, Winter's Gate 3 diye gidiyor. Yani bütün okay. albüm böyle. Yani bir konseptçi albüm yine. Evet aynen. Altı almış ama müzikleri vasat bence yani. Çok daha abartılacak bir şey yok. Anladım. Hani Güzel riffleri var ama işte bürütel vokal yine. Hah. Hani o seni yoruyor. Yani. E tabi. Yani evet. Bürütel vokali çok seven de var bu arada ama tabii, tabii. ben çok katlanamıyorum. Ben de çok katlanamıyorum. Uzun süre dinleyemiyorum yani. Aralarda olduğu zaman aa diyorum evet. bir yapılmış. yapılmış. Bir de, <gülüyor> de ba bak şöyle bir şey var. Ee, i̇ki tane bürütel tekniği var. Hı -hı. Bir tanesinde fry vocals diyorlar. Hı -hı. Bir diğerine neden değilim şu an hatırlayamıyorum. Açıkçası. Yani biliyordum ama unuttum. iki tane tekniği var. Fry beni daha çok ya erkek vokalde. Evet. Ee, çok cırtlak kalıyor. Ben deep, deep brutal daha çok seviyorum. Aha. Böyle şey amonamat gibi. Aa, opet yüksek. gibi. Aynen bası yüksek. Kalın yani. Biliyorsun kalın severim ben. Sen kalın seversin. Ondan sonra o yüzden hiç yani, tamirin yoktur senin. İnce. Yani hiç gelmesin daha iyi. <gülüyor> Spagetti gibi ne? Yani sesi. <gülüyor> hiç hoş değil. Sadece sesidir sesi inşallah. Ses sesi. Evet. Okay. Ondan sonra yani hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani şey bu beni yoruyor. Anladım. Özelliğinde de Amorphis var Under the Red Cloud. Hiç işte, bir fikrim olmuyor. Yani. Yine 6,5 <gülüyor> almış yani fena da almamış. Evet. Aynen ondan sonra bu da güzel rifleri olan bir grup. Yani dinlenebilir çok da kötü değil. Ee, ondan sonra Testament'ın. Testament. Testament da çok hardcore değil mi böyle yani? Testament bayağı ya ama. Ağır yani böyle. Bence Testament'ın yani ben Testament ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman açıp testament dinlemem ben yani. Ben dinliyorum ya. Gerçekten. Gerçekten mi? dinliyorum. Sen bir ruh hastasın. <gülüyor> Hayır. Niye şöyle ya bence delip geçen bir müziği var ya böyle gümbür gümbür geliyor. Çok güçlü geliyor bana yani. Bazen ha. bazen ya çok beni. Çok mu erkek? Böyle, böyle yani, adam adam mı böyle? Böyle taş gibi müzik. <gülüyor> hani müzik taş gibi. anladım Yani böyle çok adamlık ya. Fazla adamlık yani. Evet. Kıl fışkırıyor her <gülüyor> yanında Ondan sonra, o böyle yani ıslandıklarım. Mesela Rainbow ıslanıyor ıslanıyorum. Sonra Testament'ı açınca onlar bir buharlaşıyor. <gülüyor> kup kuru. Tabii kup kuru oluyor. Ondan sonra, o yüzden 8.5 verdim. Testament'ın The Gathering albümü. Ve bence bundan çok daha iyi albümleri var yani. The Gathering falan. Yani, Testament'a ben kadar hakim değilim. Yani. Ben çok severim. Bayılıyorum. Neyse. My Dying Bright. 155'te My Dying Bright yine geldi benimkiler. <gülüyor> Senin Kurtarağım. ben aldım. Kaç vermişim? Yine 5 değil mi? İkinci albümü de 5 aldı. Yani Ceythul bunlar nasıl almış. bir vasat şerefsizlik olduğunu yok. Evet. Hani hiç olmamış ya. Yani o çalmasanız <gülüyor> da olur. Mayday Beat olmazsa hayatımızdan ne kaybedeceğiz deseniz gerçekten hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Yani. Aynen öyle yani. Umumunda değil. 154 <gülüyor> numarada Camelot'un Epik albümü var. Camelot şimdi bir kere başka bir grubun ismini neden albüm ismi olarak koyarsın? Epic'in. Evet. Hani çok da bilinen bir grup. Ama şey mi acaba tarih <gülüyor> marif falan? Tabii tabii öyle bir şeydir de yani yine de koymazsın ya. Hani Epico Dumikus falan. Sen ne bileyim bir şey koyarsın. Aynen. O zaman sırıtmaz. Evet. Kamelot ama çok sevilen bir grup ama Allah Allah 6'a evet, almış kalır, işte. O, o kadar, kadar. Türkiye'de geliyor bu arada Kamelot. Evet, evet çok Bilmiyorum. geliyor onlarda. 153'ü e geziyoruz. Bir şekilde bir yatırılar olmuş. Bir şeyler olmuş. 152'de Amor. yine Amorphis geldi. Tales Amor. from the Thousand Lakes. 6'a almış. Yine vasattıklarından hiçbir şey kaybetmemişler sağ olsunlar. <gülüyor> yine 6'a almışlar. Bir önceki abimlerinde hiçbir gelişme... Evet evet. Bir önceki abimler <gülüyor> altı buç almış bu 6'a almış. Geriye gitmiş <gülüyor> gerizekalı. <gülüyor> Yani böyle de garip bir grup. Heh, Pain of Pain Sal Salvation. Ben Bunu evet. biliyorum. Pain of Salvation The Perfect Element Part 1. Part 1 ya da yani niye oraya kadar part İngilizce bir. geldim? Part 1 <gülüyor> oldu. 7 puan almış. Çok kötü değil. Ama nasıl diyeyim biraz bazı yerlerde biraz pop metal oluyor bunlar hakikaten. Pop metal de bu arada bilmiyorum çok kötü bir janra olmayabilir. Do değil bence değil. Ama hani. Ya bu arada ben bu listede bakarken işte gruplara şeyle hı hı. çok karşılaştım. Şimdi black metal dinleyenler bu grubu ya da işte böyle daha doom metal bilmem ne, sert evet. daha sert tarafını dinleyenler. Sevmedikleri gruplara Aa bunlar pop metal ha, evet, evet. gibi böyle bir gereksiz bir aşağılama durumu Evet. Halbuki sana ne ulan seninkisi evet, de yani. insanlık değil ya yani. <gülüyor> Bağırıyorlar. <gülüyor> yani. Mesela rainbow kötü diyen yani işte pop e, ka metaldi. kadın metali. <gülüyor> <gülüyor> Lafa bak. Böyle e, işte seksist böyle, böyle o, çok şerifsizce. kötü bir insanlara. Evet ya. Nedir bu? Yani 7 puan almış benden. Dinlenebilir. Çok kötü değil. Ben bazı yerlerde suada da benzettim bu arada. Ha, Ki Suat biliyorsun Suat Türkiye'mizde çok sevilen bir grubdu. Baya, baya baya. Ondan sonra yani, Suat dövmesi yaptıraman göğsüne. Suat şey diyeyim ya Türkler ve köpekler giremez. Tabii tabii evet. <gülüyor> o, Suat dövmesi göğsüne Suat dövmesi yaptırıp ondan sonra Ocak Toplantısı'na avuu diye <gülüyor> öyle, öyle bir insan olmak isterdim. Yani. Suat'ın da şey şarkıları soft şarkıları, hafif şarkıları güzeldi. Ben severim. Ben güzel. Ben Suad'ı severim zaten ya. Yani kötü müzik yapmıyor bence. Tamam ben o <gülüyor> Böyle ben de bayılmıyorum ama Hayır, böyle güzel şarkılar. Işte, Bakın. Şey, Suad'ın ne vardı ya böyle hafif toxic şarkıları? Ama ama toksisistin şey hafif. Ee, şey, Lonely Day var. Ha, Lonely Bizim Day. erkenliğimiz yok Aha, eder. Evet değil mi? <gülüyor> dinleyip dinleyip o zamanki 15'in de sevgilinden ayrılıp tabii tabii. Ondan sonra ben <gülüyor> ağlarken 15 dakika sonra, sonra Zazı 2'ye gittim. <gülüyor> Hiç <gülüyor> onun etkisinden kalmadı. O şu kız da 23 Londra'da da bir Ya bir, bir saat şey diyorsun. İnşallah olur. Dinlenir. Ondan sonra Aynen. Yapıştır. Gucci 2. <gülüyor> Ve 150 numarada bu yayının en sonu. Bu yayını o zaman 4 yayın mı yapacağız biz gerçekten. Ya biz var ya albüm dolduracağız. Gerçekten yaparız bu arada. Hı. 150'de o zaman Lepus bak. Lepus Norveçli bir gö. Baş bir fikrim de yok. Tol Popcis'indi bu. 6.5 almış. Daha geçenlerde bu da bir ay oldu Türkiye'ye gelidi. Hı hı. Ben bayağı tahkim ediyorum farkını Sen zaman? Ben bayağı evet yani. bu camiada. Tabi tabi. Diyelim sana ne diyelim? Abi bu camiada bir ben, bir de şey yani Latif Doğan. Niye <gülüyor> taktımda Latif Doğan abi <gülüyor> Bir de Ben Sebo. Haftaya konuk alıyoruz o zaman 3'ünü. Evet, ne iş iki Doğanla ben Febo. Ben Febo. Aynen öyle. Çünkü bu piyasanın pirleri <gülüyor> Abdalları. <hatta>. Abdalları. <gülüyor> Rap musun Topo Bistindik mi? Da yani kısaca metal vokalli son dönem bunlar bayağı yeni bir grup. Aha. O yüzden son dönem metali yapan bir şey yani. Grup. Güzel. Çok kötü değil. 6,5 almış. Yani şans verilebilir ama çok da iyi değil. Öyle yani. Okey. O zaman 150'yi bitirdik değil mi? Yani 50 grup bitirdik. 50 grup aslında. Çünkü çok masaya yatadığımız şey oldu. Çok geyik yaptık. Çok boşladık. Ya zaten boşlamayıp ne yapacağız? yani? Yarım saat Theater mi konuşacağız? Evet. Theater of bu arada yarım saat küfür edebilirim. Ama bunu da yapmak istemiyorum. O zaman bir şey var mı? Yarım saat Death's Balloon'a küfür Var Açacağız, ya. başlayacağız abi. Bak, net. Çünkü ancak sinirimi atarım. Hani yani Hem de onda... Fransızca küpür. Evet, evet. Onları <gülüyor> öğrenip Sonra evimize bir şey dalak malak bir şey. <gülüyor> Yakarlar olmalı. Hakikaten yani. Evet, bugünlük yayınımız o zaman bu kadardı. İlkeliği yaptık. Evet, daha işte şey yaparız. Bunun devamı gelir. Aynen, bunun devamı gelecek. Lütfen Twitter'dan takip edin. Evet, ikimize i̇kimiz, ikimiz, ikimiz Twitter'dan. Lütfen Instagram'dan takip edin. İkimize ikimiz podcast. YouTube'a da atıyoruz yayınları abone olun. Yani insan mı değilsiniz ya? Hani bu kanalı takip etmeyen Deadspin Omega dinliyordur abi yani. Başka etmiyor, abi, bu büyük bu bu hakaret. Bu büyük hakaret yani. Bu hakaret. Bu hakareti yani. Bu, bu hakareti kaldırabilen varsa hala <gülüyor> takip etmesin. Bravo yani. Kendini tepki ediyorum. O zaman out. İkimize ekle evet. out. Yes. Okay. Ciao Bella.